Hazreti Ömer olsa ağzımı yüzümü dağıtırdı. İftar sonrası çay ve sigaralardan. Hazreti Ali kale bile almazdı şu bitirme tezini. Bir evsizle çorba içecek kadar cesur olmadığım duyulsa ensar kız vermezdi. Medineli çocuklar tebessümler fırlatırdı kalbim kanayana dek. Tenimi ilk gazvede bırakıp kurtulmak belki. Bakışlarıma mescidin kumları bile fazla. Bir naat yazacak yaşa gelmedim henüz. Ezberimde Rimbaud ve masamda Heidegger. Bütün bildiklerim sol cebimde silahsız bir javjör olarak. Beni şimdi en fazla casus yapar. Kılığım da müsait. Sakallarımdan ahirete iman ettiğim anlaşılmıyor. Namaz kılarak bir dünyayı gözden çıkardığım söylenemez. Kot pantolon, tişört, beyoğlu ve iyi günler. Kılığım da müsait. Özel bir görev için hep burada. Orta sınıf kureşliler arasında yaşamaya bir naht yazacak kadar yaklaşamadım henüz. Bankaya dilekçe yazıyorum. Boğaz içine Proposal. Geceleri Namık Kemal'le gazeteler çıkarıyoruz. Ona artık göğsümün daraldığını sormak istiyorum. Göğsümü, yani... Bir tövbe gerekli, yani toprağa sokulmak. Yani mesela, yani demek bile nasıl bir şiirsizlik. Çünkü Mustafa Reşit Paşa İngilizlerle Balta Limanı'nda. Sonra birkaç savaş... Sonra kemalizm, sonra reklamlar, mescidi yıldızların altında. Ve mescidinde yıldızlar. Başımı kaldırsam bir şu gavur dünyadan, şu çok yapışkan, çok sırnaşık ve sürtük. Ey bin kocadan arta kalan ekonomik kalkınma! Ey sersiz, kuşluksuz, şafaksız uyanmalarım! ül Kudüs dudaklarımızı okuyor uzaktan ne gelir elimizden Türk şiirinden başka